Ben bir reklam şirketinde örneğin 30 lira verdim, verdiğim şirket o parayı biz çalıştıracağız 6 ay veya sonra veya 6 ay sonra veya 1 yıl sonra sana 350 ya da 700 lira para olarak geri evet. vereceğiz dese o para alınabilir mi demişler? Şimdi hakikaten bu durum çok vakı oluyor, çok da soruluyor. Mesela vatandaşın birisi diyor ki, elinde parası olan birisine, sen bu paranı bana ver diyor. Örnek verelim mesela kuyumcu vatandaşa diyor dostuna sen elinde 10 bin lira varsa bu 10 bin lirayı bana ver ben sana ayda 300 lira 300 lira vereceğim diyor. Bu faizdir. Bir de Faiz. ekstra 10 bin lirası da sabit Elbette duruyor. zaten o ifadeyi kullanıyor. Senin 10 bin liram ben de 10 bin liram. Buna hiç dokunmayacağım ve sana ayda 300 lira vereceğim. Paranı çalıştıracağım ve 300 lira vereceğim. Bunun adı faizdir. Bu doğru değil. Yine aynı şekilde e, soruda sorulduğu şekiliyle de faizdir. Bunun alternatifi var. Helal tarafı var bunun. Helal tarafı varken Param tarafına gitmemek lazım. Ne yapılabilir? Bir insanın elinde parası varsa o kuyumcuya verir. Ve kuyumcuya der ki kardeşim ben sana verdiğim bu parada ortak olalım. Ortak olalım. Yani bu para tamamen zarar ederse senden bir şey almayacağım. Ve ortak olalım yüzde elli yüzde elli karını paylaşalım. Evet. Yani kar edersen eğer sen benim paramdan yüzde ellisi senin olsun yüzde ellisi benim olsun emek sermaye ortaklığı yapalım. Para benden emek senden. Bu helaldir. Bunun adı müdarebe şirketi biz deriz buna. Emek sermaye ortaklığı. Çok da iyi bir davranıştır. Bir insan kendi evinde o parayı hapsedip iş kimsenin istifadesine sunmayarak evinde tutmaktansa o parayı kullanan birilerine verir. O insanlar da sermayesini arttırır. Ve kar ettikleri takdirde kendi anlaştıkları miktara göre yüzde elli yüzde elli olması da şart değil. Eksik olabilir fazla da olabilir ama burada önemli olan yüzdelik hesabına göre ortak olmalıdır. Kar ettiği takdirde kuyumcu kendisine verir ama zarar ettiği takdirde varsa kar kardan gider. Hatta sermayenin kendisi bile gidebilir. Dolayısıyla bu şekilde bir muamele yapmak isteyen kardeşlerimiz mutlaka böyle yapsınlar ifade ettiğim gibi yani reklamcıya verip 10 bin lirayı sana veriyorum, ayda 300-300 bana ver ama sene sonunda yine 10 bin mı alırım. Bunun bankaya verilen, faiz için verilen paradan hiçbir farkı yoktur. Yani meseleyi ince eriyip sık dokunmak lazım. Dikkatli olmamızda evet. fayda var.